Divane aşık gibi da dolaşırım yollarda Divane aşık gibi da dolaşırım yollarda Kız senin sebebu ne? Yar senin sebebu ne? Kaldım İstanbullarda Kaldım İstanbullarda Kız senin sebebule, yar senin sebebule. Kaldım İstanbullarda, kaldım İstanbul. Baban beni babandan da bir kerecik istesin. Baban beni babandan da bir kerecik istesin. Allah'ın emriyle, Allah'ın emriyle Gelinim olsun desin, gelinim olsun Allah'ın Allah emriyle, Allah'ın emriyle Gelinim olsun desin, gelinim olsun beni sür alsam bu, uşalı, alsam Sen yağmur ben Sen yağmur ol ben Maç kadabu, Maç Sen yağmur. Sen yağmur ol, ben buldum. Sen yağmur ol ben kadabu, Sen yağmur ol sen yağmur ol ben bulut, maçka da bul, uyuşalım maçka da bul. Herkese merhaba, ben Ercüment Gürçay, ee, yayın masasında arkadaşım Selahattin Çolak ile birlikte hepinize radyolarınızın başında keyifli bir saat geçirmenizi diliyoruz. Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programına bugün bir Trabzon Maçka türküsüyle başladık. Cemile Cevher Çiçek'ten derlenen bu türküyü Mert Kayıkçıoğlu, Yiğit Özdemir, Serter Öztürk, Aydinç Kişin, Murat Ezber, Aytaç Bayladı ve Baybura Öztürk akapelli olarak yorumladılar. Doğa için çal hareketi doğa yok olduğunu fark etmez, kendi hakkında düşünmez, üzülmez, biz umursamalıyız kendimiz için bencilce sloganıyla 2009 yılında ortaya çıkan işte küresel iklim yıkımı, GDO'lu ürünler, ekolojik kirlilik gibi doğa sorunlarına dikkat çekmek amacıyla ağaçlar.net web sitesi üzerinden başlatılan ağaç temalı organik müzik üreten bir multimedya müzik projesi. İşte Türkiye'yi dolaşıp Türkiye'nin farklı illerinden müzisyenler tarafından seslendirilen müzik parçalarını kaydediyorlar. Sonra işte kendi web sitelerinden ve YouTube kanallarından yayınlıyorlar. Bu müzik projesine Amerika Birleşik Devletleri'nde yapımcı ve ses mühendisi Mark Johnson tarafından işte dünyanın birçok yerindeki müzisyenleri bir araya getirmek amacıyla oluşturulan Playing for Change isimli multimedya müzik projesinin Türkiye versiyonu demek de mümkün ki ben de bu projeden sık sık programımda şarkılara yer veriyorum. Az önce dinlediğimiz Karadeniz türküsü Divane Aşık gibi bu hareketin ilk multimedya çalışması 2011'de çalgısal versiyonu kaydedilmiş ve bu kayıt bugüne kadar 7 milyondan fazla izleyiciye ulaşmış. Ben bugün türkünün akapella yorumunu sizlere dinlettim. E bu türküyü ve bundan sonra dinleteceğim türküleri bugün de bütün dünyada doğa hakları için yazan, çizen, eylemler yapan, mücadele eden insanlar için çalacağım. E bir de yarın yani 13 Kasım Salı günü 24. yaşına basacak olan Açık Radyo'ya bugüne kadar emek veren bütün radyo çalışanları, radyo emekçileri için çalmak istiyorum. İşte radyomuz 23 yıldan bugüne 7-24 yayında ve arkasında büyük bir özveri, büyük bir emek var. İşte açık radyoyu akıl edenler, kuruluşuna öncülük edenler ve bu geçen 23 yıl boyunca radyoya emek verenler hepsi sağ olsunlar, var olsunlar. Programa Doğa İçin Çal projesinden bir başka Karadeniz türküsüyle devam etmek istiyorum. Bu Rize türküsünün 2017 tarihli kaydında 35 müzisyen yer almış. Şimdi hepsini tek tek saymak zaman alacak. Ama işte Açık Radyo dinleyicisi ve destekçisi Cem Yılmaz da örneğin bu türküde sesini duyacağımız sanatçılardan. Şimdi Doğa İçin Çal müzisyenlerinden dinliyoruz. Haydi gidelim haydi. radyonun 48. yayın döneminin ikinci babilden sonra programına Doğa İçin Çal projesi müzisyenlerinden dinlediğimiz bir Karadeniz türküsüyle devam ettik. Hayde gidelim hayde. Ee, bu projeden kayıtlar dinlemeye bir başka Karadeniz türküsüyle devam etmek istiyorum. İşte bu türküyü Cengiz Özkan ve İsmail Demircioğlu yorumlarından da anımsayanlarınız olacaktır. Bu kayıtta türküyü bağlaması ve sesiyle Cem Tarım'dan dinliyoruz. İşte yine diğer şarkılarda olduğu gibi bu şarkıda da rüzgarın, kuş cıvıltılarının, arıların sesleri de ona eşlik edecekler. Ben denizde bir gemi. Dağlara dum, kapidaki çeşmik, ben bir gemi, dalgalar vurur beni ben aştabir ya. denizde bir gemi, dalgalar vurur beni ben ağaçta bir yoksul Ben Deniz'de Bir Gemi Bu nefis Karadeniz türküsünde Cem Tarım'ın bağlamasını ve güzel sesini dinledik. Programa Doğa İçin Çal projesi müzisyenlerinden peş peşe dinleyeceğimiz iki çalgısal ezgiyle devam etmek istiyorum. İlk ezgide Ali Kazım Akta bağlamasıyla bir Azeri ezgi seslendirecek. Nida Tüfekçi'nin derlediği bir ezgi Nazbar'ı. Ardından hemen bir Tokat türküsünün ezgisi geliyor. Mehmet Erenler'in derlediği bu türküyü de Antakyalı sanatçı Efkan Rende gitarıyla yorumlayacak. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar. Radyo'da Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Bugün 2009'da Doğa Korumacı kaygılarla harekete geçen Doğa İçin Çal projesi kayıtlarından seçtiğim e, türküleri dinletiyorum. Sırada genç bir gitar ustası var Tolga Çoğulu. E, kendi geliştirdiği mikrotonal gitarla geleneksel halk türkülerimize getirdiği nefis yorumlarla benim çok severek takip ettiğim bir müzisyen. 48. yayın döneminde onu da programıma davet etmeyi düşünüyorum. Tolga Han Çoğulu, Doğa İçin Çal projesine Ara Dinkciyan'ın bir çalışmasıyla katılmış. Even If You Leave. Yeşil'in içerisinde kuş çıvıltıları arasında yapılan canlı kaydı Tolgahan çoğuldan dinliyoruz. <Gülüyor> Dingciyan bestesinde genç gitar ustası Tolga Han çoğuluyu dinledik. E, radyo sizler için ne anlam ifade ediyor bilemiyorum ama ben sesleri ayırt etmeye başladığım günden bugüne radyo dinliyorum. Yani ifle olmaz bir radyo kolyeyim ama bundan hiç hikayetim yok. Çocukluğumu 1960'lı yılların ortalarında yaşadım. TRT'nin ve Balkan radyolarının cızırtılı yayınlarını evimizdeki transistörlü radyodan dinlerdim bugün de halen yaşadığım Küçük Çekmece Gölü'nün kıyısındaki Altınşehir köyüne elektrik 1960'ların sonunda gelmişti. İşte öncesinde pille çalışan radyo her zaman açık olmazdı. Ancak işte akşam ajans başlayınca radyo açılır ve yatana kap kadar kapanmazdı. Günün o saatlerini iple çekerdim. Sonra bir gün açık radyo hayatıma girdi. Sevgili arkadaşım Muammer Ketencoğlu bir gün bir radyo programı yapma teklifi aldığını söyledi. İşte radyoda kanalı arayıp buldum. Dinlemeye başladım. O gün bugündür evde işte sonraları cep telefonu aracılığıyla yolda. Sokakta fırsat bulduğum her yerde her an radyomu dinlemeye devam ettim. İşte dostlarıma önerdim. Hala önermeye de devam ediyorum. Yaklaşık 80 haftadan bugüne de programcı olarak Açık Radyo Hareketi'ne destek olmaya çalışıyorum. Açık Radyo Hareketi diyorum ki yani benim için gerçekten de öyle. Açık Radyo sadece bir radyo değil benim için. İşte günümüzün kaotik ortamında Açık Radyo nefes alabildiğim, kendini, kendimi alabildiğine özgür hissetmemi sağlayan hep beraber doğayla ve üzerindeki tüm canlılarla, börtü böcekle birlikte barış içerisinde yaşayabileceğimiz, özlediğimiz hayatın hala ve her şeye rağmen mümkün olduğunu bana iliklerime kadar duyum bir kolektif hareket. 724 gazeteye emek veren emekçileriyle, gönüllü programcılarıyla ve dinleyicileriyle birlikte Haydi daha da daha şey bitmedi. Umut hala var. Umut insanda, umut doğada diyen yani bir yaşam kolektifi yani. Açık radyo ya yarın yani 13 Kasım Salı günü 23. yaşını geride bırakıp 24 yaşına basacak... Kuruluşundan bugüne radyonun dinleyicisi olduğumu söylemiştim. İşte 80 hafta önce Babil'den sonra ile radyo programcılığını öğrenmeye başladım. İlk programı hatırlamak istemiyorum. İlk kez mikrofon karşısına çıkmışım. İşte resmen kayıt odasına itildim ve kapı arkamdan kapatıldı diyebilirim. İşte radyo programı nasıl yapılır? Burada yaparak öğrendim ve hala çok eksiğim olduğunu biliyorum. İşte sizlerin hoşgörüsüne güvenerek, sığınarak bugüne kadar geldim. Bundan sonra da her hafta pazartesi günleri saat 13'te canlı yayınlarla sevdiğim şarkıları, duygularımı, düşüncelerimi, sözlerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İşte bugüne kadar sürçülü lisan ettiysem ve işte... Bugünden sonra da edersem şimdiden affola. programa Türkçe cazın en güzel kadın seslerinden Jülide Özçelik'ten dinleyeceğimiz kara, şey, toprak kokulu bir şarkıyla devam etmek istiyorum. Kara Toprak bir Aşık Veysel türküsünde Jülide Özçelik'i dinliyoruz. Julide Özçelik'i bir Aşık Veysel türküsünün caz yorumunda dinledik. Kara toprak. Programa yine Julide Özçelik'ten dinleyeceğimiz bir türkünün caz yorumu ile devam etmek istiyorum. Şu yaltadan taş yükledim. <Gülüyor> Yeah Alayım seni... Eğer kısmet olur ise... Alayım seni... Bugün Babil'den Sonra programında... Doğa Korumacı Kaygılar'la 2009'da yola çıkan Doğa İçin Çal projesi müzisyenlerinden türkü kayıtları dinlettim. İşte sonra Jülde Özçelik'ten iki türkünün caz yorumuyla programa devam ettik. Yani bugün yaşadığımız bu ekolojik yıkıma dikkat çekmede ben sanatın özellikle müziğin çok işlevi olabileceğini düşünüyorum. İşte bu düşünceden yola çıkarak da 2015 yılında arkadaşlarım Cengiz ve Tolga ile onlarca şarkıcının yer aldığı bir iklim korosu kurmuştuk. Yani yüz küsür kişiydik ve iklim için hareketine destek vermeye çalışmıştık. Ee, sanatçılar bu yaklaştığı söylenen altıncı büyük yok oluşa karşı farkındalık yaratmak için elinden ne geliyorsa bugün de yapmalı. Açık Radyo'nun bana göre en büyük işlevi bu yıkıma doğru gidişi uzun yıllardır dillendiriyor olması. Yani işte henüz iklim meselesi bu kadar görünür olmadan çok daha önce bu kötü gidişe karşı ses çıkarmaya başlamıştı Açık Radyo. İşte bir sis çanı gibi yaklaşan tehlikeyi yıllardır anlattı durdu bugün de anlatmaya devam ediyor. Elbette şarkılar, sözler önemli yani bu mücadelede ama yani tabii ki iş, işten geçmeden eyleme de geçmek gerekiyor. İşte geçen hafta İngiltere'de başlayan yok karşı bir isyan hareketinin haberini yine radyomuzdan öğrendik. İşte ana akım medyada her zaman olduğu gibi bu konuda bir şey okuyabilmek, görebilmek mümkün olmadı. İşte radyomuzun vakanüvisi Ömer Madra haberi önce radyodan okudu ve aynı zamanda haberi web sitemizde de yayınladı. 31 Ekim'de ...kendilerini kaygılı... ...yurttaşlar olarak tanımlayan bir grup... ...İngiliz vatandaşı... ...işte eylem için start verdi... ...işte kendilerine... ...yok oluş isyanı... ...adını ver, veren bu grup... ...işte Kasım başından itibaren... ...yoğun ve sürekli bir... ...kitlesel sivil itsa, itaatsizlik... ...hareketinde yürüteceklerini... ...anlatıyorlar konuşmalarında... İşte hapse girmeye hazır yüzlerce gönüllü olduğunu, işte eylemlerin 17 Kasım'da parlamento alanında bir oturma grevi ve Londra şehri köprülerinde bir planlı işgal eylemiyle doğruğa çıkacağını belirtiyorlar. Grubun eylemlerini radyomuzdan takip edeceğiz elbette. Ben programın son şarkısını Yok Oluş isyanı aktivistleri için çalmak istiyorum. İngiliz müzik grubu Çumba bir İtalyan halk şarkısı olan Chabella'yı yorumlayacaklar. Ee, bu grup 1982-2012 yılları arasında aktif müzik yaptı. İşte Anarko, Punk, Alternatif Rock ve Folk şarkıları yorumladılar. Anti-otoriter tavırları, özgürlükçü, sosyalist politik tercihleriyle öne çıktılar. İşte hayvan hakları, feminizm, sınıf mücadelesi, eşcinsel özgürlükleri için yapılan eylemlerde sahne aldılar. İşte 16 albüm yapmışlar bir programda bu grubu da anlatmak ve çalmak istiyorum. Haftaya pazartesi saat 13'te radyolarınızın başında yeniden birlikte olabilmek dileğiyle ben Ercüment Gürçay ve, ve yayını sizlere ulaştıran sevgili arkadaşım Selahattin Çolak ile birlikte hepinize iyi bir hafta diliyor. Açık Radyo'nun 24. doğum gününü bugünden kutluyoruz. Açık Radyo hep açık kalsın, beraberliğimiz çoğalarak devam etsin. Hoşçakalın. Pabil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay